1306 numaralı konu, Hazreti Ömer'in, Kur'an öğrenmesi için bir adamı kapıdan geri çevirmesi. Bir kişi Hazreti Ömer'in kapısına çokça geliyordu. Hazreti Ömer ona, git, Allah'ın kitabını öğren, dedi. Adam gitti. Hz. Ömer adamı uzun zaman görmedi, bir gün adama rastladı ve, kimse senin yüzünü göremez oldu, diyerek onu azarlar gibi oldu. Adam, ben Allah'ın kitabında öyle bir hazine buldum ki, artık Ömer'in kapısına muhtaç değilim, dedi.